Velilerle ilgili Peygamber Efendimiz'in sözleri var. Bir tanesinde biz arkadaşlarla beraber böyle lafzıyla beraber öğrenmiştik. Kullayın Kudsi Hadis'ti. Men عَادَيْ veliyan فَقَدْ اَذَنْ bil الْحَرْبِ Kim velilerinden birine düşmanlık ederse ona karşı harbina ederim. Allah Celle Celle Velilerine düşmanlığı edene karşı, eden kendisine harbina etmiştir. Ben de ona karşı harbina ederim. Peygamber Efendimiz velilerinden sorulduğunda diyor ki Onlar görüldükleri zaman Allah-u Teala, ya dediğine kimselerdir. Onların yanında olursan sen gaflette olmazsın. Gördüğün zaman Allah hatırına gelir. Çünkü onlar Allah dostudur. Seni Allah'a yakınlaştıran veya gördüğünde Allahı hatırlatan kişi villitten pay vardır. Efendim, hani ölçüt arıyoruz ya. Nedir zamanımızda var mı böyle insanlar falan? Bu da bir zahiri bir ölçüt olarak kabul edilebilir. Bir başka rivayette. Bakın bunu çok iyi dinleyin. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki, nebi ve şehit olmadıkları halde, kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı onlara enbiya ve şüheda gıpta edeceklerdir. Öyle insanlar vardır ki diyor insanlar içerisinde, peygamber değiller, şehit de değiller ama peygamberlerin ve şehitlerin gıpta edeceği insanlardır. Allah Allah, kıyamet günü peygamberlerin Enbiyanın ve şühedanın gıpta edeceği insanlar merak etti kim onlar değil mi? Ashab da merak etti. Bunlar kim ya Resulullah? Bunlar ne akrabalık ne de birbirleriyle alıp verecekleri olmadıkları halde Allah için birbirlerine muhabbet eden kimselerdir. Aynı buradaki gibi diyebilir miyiz? Değil miyiz? Şimdi akrabalıkları yok. Kan bağımız yok. Ama bir alışverişimize yok. Hani menfaat için buraya gelen yok. Yani şunu aldım, şunu verdim, çekti, hesabı yok böyle bir şey yok. Maddi bir menfaat için de yok. Bu sınıfa giriyoruz bak. Akrabalık yok. Maddi bir alışveriş de yok. Birbirlerini Allah için severler diyor. Seviyoruz ya. Şüphemiz yok. Allah için sevdiğimizden Ya bu sınıfa girmek için zorlama değil bu da. Ama inşallah giriyoruz yani. Evet birbirimizi seviyoruz akrabalık bağımız yok bir alışverişimiz yok Onun için dikkat edin. buraya mesela böyle toplantılar gelirken ya gideyim hem de şunu görürüm e, bir de ona şu işimi yaptırırım veya şunu alacağım alırım falan. sakın öyle bir şey geçirme aklınızda <gülüyor> kaybedersiniz yani kazançtan kaybedersiniz anlıyor musunuz? sırf Allah'ı sersin gideyim de bir şeyler anlayayım şu dostumu göreyim Allah için ne zamandan beri göremiyorum muhabbet ya